898. konu, Hazreti Peygamberin, kendilerini boşamak istediğinde dahi hanımlarıyla güzel geçinmeleri, Abdullah bin Abbas şöyle anlatıyor, Hz. Ömer'den, haklarında, eğer ikiniz tevbe ederseniz, sizin için daha iyi olur, çünkü kalbiniz gerçekten buna meyletmiştir, tahrim, 66 suresi 4 ayetinin indiği Hz. Peygamberin iki hanımının hangi kişiler olduğunu sormak istiyor fakat buna bir türlü fırsat bulamıyordum, Nihayet Hz. Ömer'le birlikte bir haç yolculuğuna çıktık, yolda o, abdest bozmak için bizden ayrıldığında ben de arkasından giderek bir yerde onun dönmesini bekledim, elimde de bir ibrik su vardı, dönüşünde ellerine su dökerek ona abdest aldırdım, sonra da, ey müminlerin emiri, Tahrim suresinde bahsedilen Hazreti Peygamber'in iki hanımı hangileridir, diye sordum, şaşılacak bir şey, Ey İbni Abbas, gerçekten sen bunu bilmiyor musun, o ikisi Ayşe ile kızım Hafsa'dır, dedi. Zühri, bu sorunun Hazreti Ömer'in hoşuna gitmediğini, fakat buna rağmen gerçeği Abdullah bin Abbas'tan gizlemediğini söyler. Sonra Hazreti Ömer hadiseyi bana anlatmaya başlayarak şunları söyledi. Biz Kureyşliler, kadınlarına hakim olan ve onlara galebe çalan bir kavimdik, ancak Medine'ye vardığımızda orada kadınlarının kendilerine hakim olduğu bir kavim bulduk, Bizim hanımlarımız da onların bu adetlerini öğrendiler. Benim evim Beni Ümeyye bin zeyt kabilesinin oturmakta olduğu, Medine'nin kenar mahallelerinden birindeydi. Bir gün bir şeyden dolayı hanımıma öfkelendim. O da bana karşı geldi. Benim bunu hoş karşılamadığımı görünce de sana cevap vermemi hoş karşılamıyorsun ama Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber'in hanımları da ona karşılık veriyor. Hatta onlardan birisi bütün gün akşama kadar Hazreti Peygamberle küs kalıyor," dedi. Bunun üzerine evden çıkarak Hazreti Peygamber'in haneyi saadetlerine gittim. Kızım Hafsa'nın hücresine girerek ona, "Siz Hazreti Peygamber size öfkelendiğinde ona karşılık veriyor musunuz?" dedim. Hafsa, "Evet," dedi. Bu kez, sizden herhangi birinizin bütün gün akşama kadar Hazreti Peygamberle küs kaldığı oluyor mu, diye sordum. Hafsa yine, evet, dedi. Ben de ona şunları söyledim. Böyle bir şey yapan bir kadın mahrum olur, zarar eder. Siz Hazreti Peygamberin size öfkelenmesinden dolayı Allah Teala'nın öfkelenmeyeceğinden emin misiniz, böyle bir durumda o kadın helak olur? Ey Hafsa! Sakın heze! Peygamber'e karşılık vereyim deme, ne ihtiyacın varsa benden iste, çekinme, sakın komşun, Hazreti Ayşe, daha güzeldir ve Hazreti Peygamber'in yanında senden daha sevimlidir diyerek onu kıskanmaya kalkma, o karşılık veriyor ve Hazreti Peygamber de buna tahammül ediyor diyerek sen de karşılık vermeye kalkışma, Hazreti Ömer devamla şunları anlattı, Ensardan bir komşum vardı, Onunla bir gün ben bir gün o olmak üzere sırayla Hazreti Peygamber'e gidiyor ve dönüşte o gün vahiy gelip gelmediğini ya da başka hadiseleri birbirimize haber veriyorduk. Bir ara halk arasında Gassan kabilesi atlarını alayıp bize savaş açmak için hazırlık yapıyorlar diye bir söylenti çıktı. Bugünlerden birinde sıra kendisine gelen komşum Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Akşam üzeri döndü günde bana uğrayarak ey Ömer bugün büyük bir hadise oldu dedi. Ben de merakla, hayrola ne oldu, yoksa Gassan kabilesi bize savaş mı açtı, diye sordum. Komşum, hayır, bundan daha korkunç bir olay oldu. Hazreti Peygamber hanımlarını boşadı, dedi. Bunu duyunca, eyvah, hafsa zarar etti ve mahvoldu. Ben sonucun böyle olacağını tahmin etmiştim, dedim. Böylece sabahı zor ettim. Sabah namazını kılar kılmaz elbiselerimi değiştirerek Medine'ye indim, doğruca Hafsa'nın hücresine gittim, onun hücresinde ağlamakta olduğunu gördüm, yanına vararak, Hazreti Peygamber sizi boşadı öyle mi, diye sordum, Hafsa, ben bir şey bilmiyorum, kendisi de şu anda bir odaya kapanmış, uzlete çekilmiştir, dedi, Hafsa'nın söylediği odanın kapısında Hazreti Peygamber'in siyah bir kölesi bekliyordu.